Açık Radyo'yu dinliyorsunuz, Açık radyoda. önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek 27-28 Haziran tarihlerinde global çapta düzenlenmekte olan WOW etkinliğini konuşacağız. Women of World etkinliğinin İstanbul ayağını organize eden British Council'dan aynı zamanda Açık Radyo programcısı Esra sundan bir araya geldik dijital ortamda ve dijitalde gerçekleşecek bu çok heyecan verici etkinliğin anıtlarına o aktaracak bize. Esra Hanım hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Evet, son birkaç gün içindeyiz. Çok e, evet. ciddi bir yoğunluk da olduğunda tahmin ediyorum. Programdan gördüğüm kadarıyla sıkı bir program var. E, bon Global'in e, Türkiye ayağında. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Ama e, bilmeyen e, dinleyiciler ve merak edenler için isterseniz Women of the World e, de, genel olarak de değerlendirelim. Tabii. E, bir kere biz İstanbul'da bir e, özel etkinlik de bekliyorduk. Tabii ki pandemi buna müsaade e, Hı -hı. etmedi. Bunu da söyleyelim. Şimdi dijitalde Hı -hı. gerçekleşecek ama 10 yıllık da bir festivalden bahsediyoruz. Genel ayrıntılar alabilir miyiz sizden? Tabii ki, seve seve. E, Women of the World Festivali kısaca WOW olarak isimlendiriyoruz. İlk kez aslında 2010 yılında Londra'da düzenleniyor. Southbank e, Center'da ki o zaman festivalin kurucu, direktörü ve e, küratörü Jude Kelly, Southbank'in e, sanat direktörlüğünü yapıyordu ve tüm amaç han yani 2010'da bu festival ortaya çıktığı zaman amaç dünyadaki kadınların başarılarını kadınların problemlerinin yanı sıra çözüm ürettikleri bu problemleri ürettikleri çözümleri daha doğrusu görünür kılmak ve bunu bir kutlama ile yapmak ve sanatla yapmak çok enteresan bir festival açıkçası Çünkü ne tam olarak konferans, olarak tanımlayabiliyoruz. Ne tam olarak bir yaratıcı platform olarak e, tanımlıyoruz. Bu ikisinin e, birleştiği e, bir kutlama alanı diyebiliriz belki. Londra'da çıkan festival zaman içerisinde bu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve 6 katadan 30 e, lokasyon olarak tanımlıyor bunu WOW Foundation Vakfı. E, günümüze kadar geldi ve biz de British Council olarak festivali tüm dünyada 2016 yılından itibaren özellikle Güney Asya bölgelerinde işbirlikleriyle destekliyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Ve 2018 yılından itibaren de e, Türkiye'ye, İstanbul'a getirmek için e, aslına bakarsan çalışıyoruz. E, epey bir süre geçti. Ve sonunda e, bu yıl festivali Eylül ayında e, sevgili Pozitif ekibiyle onların prodüktörlüğünde gerçekleştirecekken evet bu e, öngöremediğimiz bir dünya krizinin içerisinde bulduk kendimizi ve biz de bu yüzden e, şu an Mart 2021'i telaffuz ediyoruz ama biliyorsun e, büyük bir belirsizlik içerisinde ilerliyoruz ama biz gene de 2001 yılında bir araya e, gelmeyi ümit ediyoruz yüz yüze ama ondan önce de bu işte dijital e, olanağımız ortaya çıktı. Evet bu dijital versiyon da tabii ki ayrıca e, bir kapasiteye evet. sahip onda vurgulamak lazım. İki gün boyunca kesintisiz yayınlar dünyanın dört bir yanında e, izleyicisiyle buluşacak aslına bakarsan. Bu da British Council'un da pek çok projesinde e, altını çizdi. Gelişilebilirlik menfumuna da oldukça uygun diye düşünüyorum. Ne kesinlikle, kesinlikle. Gene ee, bir e, Vav Vakfı nasıl online'a geçti diye e, bahsetmem gerekirse öncelikle bunu BBC'nin e, bu dönemde yaptığı muhakkak e, dinleyicilerimiz de takip etmiştir. E, Karantinada Kültür diye muazzam bir platform var online'da. E, bir kısmı uluslararası erişime açık bir kısmı değil maalesef ama... E, açık olan e, platformunda Vav Vakfı da iki gün konuk oldu BBC Culture'in Karantin serisine e, Mayıs ortasıydı 16-17 Mayıs'ta muazzam bir programlamayla dünyanın dört bir yanından Vav için çalışan kadınları e, liderleri bir araya getirip e, bu diyalogları e, dinleyicilerle izleyicilerle buluşturdu. Bu başarıdan e, yola çıkaraktı bunu tamamiyle VAW Festivali olarak bugüne kadar bu demin bahsettiğim 30'a yakın lokasyonda gerçekleşen 6 kıtadan bütün Vav'ları bir araya getirecek bu 24 saatlik macera ortaya çıktı. Ve bizde durumumuz oldukça ilginç çünkü Türkiye'de henüz bir va Festivali düzenlenmemesine rağmen biz bunu ilk kez bir online platformda gerçekleştireceğiz. Ve senin de dediğin gibi bu bizim için özellikle British Council adına büyük bir keyif çünkü zaten yıllardır süre giden Projelerimiz var. Özellikle online sergimiz Duvarları Olmayan Müze. Bu arada o da yine e, Altın Örümcek ödüllerinde e, bir birincilik kazandı. Buradan onu da evet. hemen e, kutlamak istedim. <gülüyor> Biz de İstanbul için 24 saatin bir parçası olacak. 2 saatlik bir programlama üzerinde çalışıyoruz. E, i̇stersen bu programlamayı kimlerle yaptığımızdan bahsedeyim. Tamam, tabii ki. Bir... Şeyin altını çizmemiz gerek, Tabii bu festivali biz British Kansız olarak tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Pozitiften bahsettik ama çok değerli beş kadını biz bir araya getirdik bu festival çalışmaları için. E, Vav İstanbul'un danışma kurulunu oluşturduk. E, onlardan Asayna Günal, e, Rümeysa Çamdereli, Ülker Uncu ve Özlem Ece e, bizimle e, bu kısa sürede aslında son bir aya yayılan bir çalışma oldu. Bir araya geldi ve eksik olmasınlar hem önerileriyle hem bağlantılarıyla bu muazzam programı ortaya çıkarmamızı sağladılar. Buradan onlara da çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Vov'un e, İstanbul Ayağı'nın küretörü aynı zamanda British Council Sanat Direktörü Esra Aysun'la birlikteyiz. E, bu hafta sonu gerçekleşecek global etkinlik ve e, özellikle de İstanbul'da olup bitenleri konuşacağız. İstanbul olup biteni e, aslında ben de heyecanla geçmek İstiyorum ama yine de Vov Global 24'ün e, genel şeyini, misyonunu da biraz daha vurgulamak iyi olur Tabii. diye düşünüyorum. Vov'un e, Vakfın Kurucusu Jude Kelly'nin sözleriyle kadınları sivil toplumu ve hükümetleri birbirine bağlamak ve Kadın öykülerini dünya çapında gelecekteki planlamanın merkezinde tutmak için e, bir topluluk oluşturmak hedefiyle başlat, e, faaliyette olduğunu söylüyor Cihutkeli. E, buradan sana bırakacağım sözü aslında World Global 24'ün özellikle Covid-19 pandemisinde hı hı. E, ki işlevselliğine ilişkin ne söyleyebilirsin acaba? Sohbetimizin başında BAB'ın bir kutlama platformu oluşturduğundan bahsetmiştim. E, bu geçirdiğimiz 10 yıl içerisinde tabii ki e, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarında, kadın hareketinde epey bir değişim oldu. E, daha önce eriştiğimizi düşündüğümüz e, belki hakları elde ettiğimizi düşündüğümüz haklarda hala oldukça geride olduğumuzun farkına vardık. E, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları çok daha fazla ne diyelim kesimleri, alanları içine alarak e, hani bu kesişimsel dediğimiz şekilde ilerlemeye başladı evet. ve kadın haklarına baktığımız zaman da e, bu e, değişimi eğer gerçekleştireceksek sadece bunu bir kadın hakkı olarak değil hem insan hakkı hem de toplumu etkileyen birçok farklı katmanı ilgilendiren bir e, tartışma olduğunu ortaya çıkararak elde edeceğimizin farkına vardık. İşte Vav da bu platformu kullanarak gerçekten e, yıllar içerisinde zaten iklim krizi, ırkçılık, ırkçılığa karşı evet. e, sergilediği duruşlar, e, siyah kadınların yanında olması gibi e, birçok farklı alandan yaklaşıyordu meseleye ve şimdi de e, COVID döneminde e, bunu, her yerde tartışıyoruz. Ee, çok kesim etkilendi ama kadınların e, yaşadıkları e, problemleri daha da görünür kıldı COVID. Yani aslında e, kadınların yaşadığı birçok şey COVID'e bağlı değil. COVID öncesi de içerisinde bulundukları Tabii. ev içi şiddet, e, yüklendikleri e, ekstra aile bakım, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, e, ev işleri gibi e, sorumluluklar sağlığa erişimlerindeki problemler o kadar çok e, mesela ortaya çıktı ki işte Vav da e, her zaman kadınların sesini duyurmak misyonuyla hareket ettiği için Covid döneminde de bu e, dijital ortamda bunu görünür kılmak için e, bu festivali ortaya çıkardı. E, gerçekten e, muazzam bir fikir Vav wow Global 24'ün oluşması. Çünkü bütün problemlerin, bütün yaşadıklarımızın e, toplumların ötesinde, farklı e, dinlerin, farklı kimliklerin ötesinde e, cinsiyet ayrımcılığından da ortaya çıktığını e, gösteriyor bize. Ve e, muazzam bir bence programlama yapıyorlar. Şimdi çok az az açıklamaya başladılar. O yüzden dinleyicilerimiz hem British Council web sitesinden hem de VaFoundation.com web sitesinden e, programa detaylarına sahip olabilecekler bu önümüzdeki 2-3 günde ama şimdiden açıklanan bir isim e, hemen söyleyeyim Angela e, Angel evet. Davis e, evet. o da bizi çok heyecanlandırdı çünkü Angela Davis'i e, son 2 yılda sık sık dinleme şansına sahip olduk şimdi özellikle bu Black Lives Matter hareketinin hızlanmasıyla da onun varlığı çok değerli. 2 e, ayrı kanal olacak festivalde belki onu da e, bahsetmiyorum. Evet lütfen. Evet bu ilk kanalda panel ve müzik programlaması var. Burada da uluslararası isimleri dinleme şansımız olacak ve bölgelerden bahsetmemiz gerekirse Afrika'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan birçok kadın bu programlamanın parçası ee, ve tabii ki Türkiye bir de e, ikinci bir kanalımız var. Bu ikinci kanalda işte farklı var WOW şehirlerine ayrılmış durumda. Biz de İstanbul olarak 27 Haziran Cumartesi akşam 6 ve 8 saatlerinde programlamamızı bu ikinci kanalda e, seyircilerimize, izleyicilerimize paylaşıyor olacağız. Başka detaylara gireyim mi? Kimleri izleyeceğimize dair? Evet detaylara geçelim. Ben de istiyorum hazır bahsedelim kadar e, bahsetmişken e, genel yapısından nasıl işleyeceğinden bu arada canlı yayın nereden izlenebilecek onu da bir tekrar söyleyelim mesela. Ya, tabii ki Vav e, Vakfı'nın ana web sitesi üzerinden e, erişilebilir olacak canlı yayın e, o da thevavfoundation.com gene bütün detayları British Council adresinden de ulaşabilir izleyicilerimiz Evet global etkinlikler çok Heyecan verici, İstanbul planı da bir o kadar heyecan verici. Ama bir an önce İstanbul'a geçmek taraftarıyım ben. Evet. Ciddi bir mesai harcadınız. İstersen hiç herhangi bir şeyi dışarıda bırakma diskine girmeyelim hemen başlayalım. Nasıl bir program oluştu? Ee, aslında çok kısa bir sürede hazırladık programı. Bu olağanüstü şartlarda O yüzden de e, katılmayı kabul eden herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum ve belirtmek isterim ki çok kısa bir zaman e, dahilinde hareket etmek zorunda olduğumuz için de e, birçok daha dahil edebileceğimiz sanatçılar e, dernekler Vakıflar hareketler vardı e, mutlaka e, onları da e, festival zamanı iki günlük programlama yaptığımız o zengin dönemde e, Onları da programa almak üzere çalışıyor olacağız. Fakat e, bu aşamada <gülüyor> e, konuştuğumuz ve bizi kırmayıp e, bize katkıda bulunan değerli isimlerden e, çok e, değişik çevrelerden oldu aslında. Bu da danışma kurulumuzun e, sayesinde e, ve elbette British Council'ın da Türkiye'de uzun yıllardır e, olan güvenilirliği ve işleri sayesinde bence. E, genç seslerimiz var Barış İçin Müzik Orkestrası. Ee, özellikle Barış İçin Müzik Vakfı'nı yıllardır takip ediyoruz ee, ve her konserleri, her işleri e, gerçekten hepimizi çok heyecanlandırıyor e, ve onların hem sözlerini hem müziklerini duyacağız. E, Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu bize çok katkıda bulundu. Onlara da burada teşekkür etmek isterim. Hem tiyatro e, hem müzik olarak Kardeş Türküler bu pandemi döneminde yaptıkları e, bir konser parçasını bizimle paylaşacaklar. Ee, bunun yanı Aha. sıra e, Türkiye'de kadınlar pandemide neler yaşadılar, e, nasıl bir dönemden geçtiler? Bunu da değerli akademisyenler, e, gazeteciler ve e, sivil toplum aktivistleriyle çeşitli e, diyaloglar e, kaydederek yansıtmaya çalıştık. E, gene Pınar Aha. Önç, Asena, e, Asena Ünal, onları da söylemeliyim. Teşekkürlerimi sunmalıyım ve tabii ki sevgili İKSV her zaman olduğu gibi Özlem Ece ile bize Suriyeli Kadınlar Korosunu mümkün kılacak. Bunun yanı sıra Ses Eşitlik Adalet Platformu, Ramping Vakfı, Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı, Engelli Kadın Derneği Erişilebilir her şey gibi gene çok değerli oluşumlar var. Bir de İzninle buradan bir haber paylaşmak istiyorum. Gene bize katkılarını veren Sabancı Vakfı. Sabancı Vakfı ile de aslında son bir yıldır süre giden bir diyaloğumuz var. Biliyorsun onların da hem Sabancı Üniversitesi hem de vakfın çok değerli çalışmaları var toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Ve bizi çok heyecanlandıran bir haber dedi. İstanbul ayağında ortağımız, partnerimiz destekçimiz olmayı kabul ettiler. İstanbul'u da Sabancı Vakfı ile birlikte British Council olarak gerçekleştireceğimizi duyurmuş olayım. Onlara da buradan çok teşekkürler ediyoruz. Ve en ünlü isimleri aslında en sona sakladım. Gaye Sakyol ve Kalben. İkisinden de ayrı ayrı tüm dünya kadınlarına hem de Türkiye'ye mesajlar var. Onları da paylaşıyor olmaktan çok heyecanlıyız. Sanırım bu kadar. Aa, bütün programı evet. <gülüyor> paylaşmış oldum. Evet, yani ciddi bir e, organizasyon, ciddi bir örgütlülük. Ee, yani bir sütte İstanbul veya böyleyse globalde o yani insan gözünü tutunca <gülüyor> zaten heyecanlanıyor. Kesinlikle o bizi de işte çok heyecanlandırıyor. Sanırım e, birçok kişi e, soruyor aslında va, festivalini duyduğundan. doğrusunu istersen ilk e, festivale gittiğimde ben de çok şüpheli yaklaşmıştım hani bu e, kadını kutlamak nasıl olabilir, neden bir festival, neden böyle bir format ama e, inanılmaz yeni diyalogların ortaya çıktığı bir alan yaratıyor Va wow Festivali ve ufacık iki saatlik bir e, platform zamanında bile bunu yaşatabiliyorsak e, gerçekten bize wow, İstanbul'un yapabileceklerine dair müthiş bir e, ümit ve heyecan kattı bu çalışma. Evet, 27, 27 Haziran Cumartesi günü 18.00 ile 20.00 saat aralığında gerçekleşecek İstanbul Ayağı The Wow Festivali'nin wowfoundation.com üzerinde e, canlı yayına katılmak mümkün. Peki e, aslan bakarsan İstanbul bağlamını e, dediğin gibi sende ise kapsamış olduk e, evet. ama bir yandan hani e, küresel e, kanalda olup bitenlere de çok e, hı hı. kısaca bakmak isterim Türkiye'den Aslında İstanbul'daki etkinliğin katılımcısı e, olacak kurum ve kişiler yani paydaşlar e, gayet iyi bir fikir verdi volgun kapsamına da ilişkin ama e, eğitim adalet iklim sağlık ekonomi Hı -hı. ve şiddet gibi altı ana konuya odaklanacak bir küresel yayından de bahsediyoruz e, evet. mümkün olduğu kadar e, or Oranında bir özetini rica edebilir miyim senden ilgili dinleyicileriniz için? E, aslında şu an bütün isimleri açıklamış değiller ama baktığımızda Jude Kelly'nin e, yıllar içerisinde sürdürdüğü festivallerden e, yol arkadaşı olarak WOW, e, ailesine kattığı isimleri gene burada da görüyoruz. E, bunlardan biri e, benim de her gittiğimde e, dinleme fırsatına eriştiğim e, Julia Gillard. Kendisi hatırlayacaksınız Avustralya'nın eski ve ilk kadın başbakanı ve e, misojeni üzerine mecliste yaptığı konuşması gerçekten viral olmuştu. Son dönemde tekrar e, dolaşıma girdi. Çok e, iyi bir konuşmacı, çok heyecan verici bir konuşmacı. O yüzden ben de dört gözle bekliyorum. E, onun yanı sıra... E, wow vakfının aslında onursal başkanı olan enteresan bir e, isim Cornwall, Cornwall düşesi. E, o da e, Birleşik Krallık'taki ev içi şiddet ve e, kadın cinayetlerine dikkat çekiyor. E, kendi vakfı var. E, onu da konuşmacı olarak izleyeceğiz. Ama ee, çok bildiğimiz isimler de var. Ee, yine yıllarca wow dostu olmuş olan Patrick Stewart, onların yanı sıra işte e, Nobel ödüllü e, yazarlardan Mickey Kendall, e, belki daha az bildiğimiz isimlerden Jane Caro ve Birleşmiş Milletler e, tabii ki e, e, ekipleri. De konuşmacılar arasında evet. olacak. Evet, burada Türkiye'de çok da okunan ve sevilen Svetlana Alexiev için de çok e, Ah, evet, çok özür evet, evet. evet, evet. Demin aslında çok... Nobel ödüllü e, yazar derken onu söyleyecektim. Benim hatam, hemen düzeltmiş olalım. E, ve evet. e, ben devamlı oyunculardan <gülüyor> örnek veriyorum ama e, sadece oyunculuğuyla değil, e, son dönemde bu toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine. Yazdığı bir kitabı da var, We adında. Jillian Anderson de konuşmacılar arasında olacak ki onu biz ekranlardan X Files'la oldukça iyi biliyoruz. Evet, evet. Ve tabii bir kere daha Angela Davis'in de ismini alalım. Kesinlikle. Da... Kesinlikle. Evet. Bu seride katılımcıları arasında. Evet, elimde bekliyorduk, Women of the World Festival'in İstanbul ayağını. Şimdi fiziki etkinlikte. 2020'ye ertelendi ama o kadar 20, zaman evet. yok. 2021 ertelendi ama evet e, içinde bulunduğumuz durumların taşıdığı yani durumun taşıdığı aciliyetten dolayı da olacak ki dijital versiyon geciktirilmiyor çok da iyi oluyor diye düşünüyorum. Bu hafta sonu e, defaatle de söyledik ama tekrar etmekte galiba e, bir zarar yok. 27-28 Haziran tarihinde evet. e, gerçekleşecek bu festival. Peki... E, İstanbul Festivali Küratörü ve British Council Sanat Direktörü olarak Esra Ersun'a bu akşam Açık Dergi'ye konuk ettik. Esra, var mı eklemek istediğin bir şey? Şimdilik galiba e, kapsayıcı olduk. Ee, evet, oldukça oldu. Herkesi festivali izlemeye ve görüşlerini paylaşmaya davet etmek istiyorum. Bu arada bu Madem konuşuyoruz, festival alanını da bir kez daha hatırlatmış olayım. Tabii. Ee, tabii Açık ki. Radyo'da yaptığım programa. Çünkü festival alanını da açıkçası Vav WOW İstanbul'un bir ön programlaması olarak kurguladık. Ve evet. e, ağırladığımız konuklarla da oldukça kısa olsa da keyifli sohbetlerimiz oluyor. E, umuyorum ki buradaki sohbetleri de Vav e, WOW Festivali'ne taşıyacağız. Ve Açık Radyo olarak da festivalde e, bir arada olacağız. Evet, biz de öyle ümit ediyoruz. Türkiye'den alanda uzman kültür sanat profesyonelleri ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan pek çok isim festival alanında konuk oluyor. Esra'yı hazır hazırlayıp sunduğu programı dün de dinlemiş olabilirsiniz. Kaçırdıysanız da hem açık komple üzerindeki hem de muhtelif dijital platformlardaki podcast kanallarında bütün programlar kayıtlı bir şekilde ilgilisini bekliyor. Evet, fiziki festivalde evet. de ba bakalım belki bu şekilde fizik yani de dahil oluruz. Artık dünya nereye gideceksin sonunda bilememekle birlikte tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Teşekkür ediyorum tekrar Esra. Katıldığınız için ellerinize sağlık bütün ekibe. Teşekkür ediyorum tabii ki. Ben çok söyleyeyim. teşekkür Su... ederim. Çok çok sağ, evet, sağ olun. Evet, Subaş e, bu ismini Görüşmek üzere. Evet, kesinlikle. Evet. Aman Tanrım. Evet, e, Subaş bu demin e, kazandığımız ödülden bahsetmiştim. Duvarları olmayan e, müzenin de yaratıcısı, sanat müdürümüz. Sevgili Sun'un e, prodüktörlüğünde festivali gerçekleştiriyoruz. Gerçekten bu kadar kısa sürede e, evet. su olmasa mümkün olmayacaktı. Buradan ona da çok teşekkürler. Peki, o zaman buluşmak üzere diyelim sanal mevcada. Evet. Kolaylıklar diliyorum o güne kadar. Çok teşekkürler.